Zekatın terk-i küfürdür. Bak şimdi bak, birinci görüşe göre bu e, bu dördünden herhangi bir tanesini terk edersen kâfir olmasın, tamam mı? İkinci görüşe göre namazı terk edersen kâfir olur. Üçüncü görüşe göre orucu terk edersen kâfir olursun. Dördüncü görüşe göre Hacı terk edersen kâfir olursun. Be, be, beşinci görüşe göre namazı ve zekatı beraber terk edip Zekat vermemekte direnip savaşırsan kafirsin, tamam mı? Bu beş görüş. He o zaman bu adama soruyoruz. Senin eğer kastın kalbi amellerse bu icmaen küfürdür. Eğer senin kastın İslam'ın şartlarıysa bak bunda ihtilaf vardır. Ama senin kastın bak şimdi kafayı buraya çok dikkat et. Diyoruz ki ama senin kastın bu İslam'ın şartları dışındaki bütün zahir ameller aklına gelecek hepsini say bana İcmaen hangisini terk edersen terk et kafir olmazsın. Bu son yeri tekrarla inşallah buyurak. Bu en son söylediğimi. Anlamadıysan tekrarlayayım sonra tekrarla. O. Son yeri söyleyeyim bir daha. Son yeri bir daha söyleyeyim. Bak. Bu adama sorarız. Senin kastın. Senin kastın. Kalbi amellerse bu icma ankör. Senin kastın. İslam'ın şartıysa dört tanesi. Bu İslam'ın şartlarından dört tanesi. Bu İslam'ın şartıysa amel terkinden kastın. Bunda, bunda selef arasında ihtilaf var. Eğer senin amel terkinden kastın bu dört zahiri amel dışında geri kalan İslam'daki aklına gelen bütün zahiri ameller hangisini sayarsan say bu icma en küfür değildir mesela işte ana babaya iyilik, sadaka anlatabiliyor muyum ee, emri bil maruv, vesaire vesaire hangisini söylersen söyle tamam bu icma en nedir kafir değil o zaman dedi ki ameller üç kısma ayrılır icma en kafir olanlar yani terki icma en küfür olanlar bunlar kalbi ameller Terkinde ihtilaf olanlar bunlar İslam'ın şartı. Terki icmaen kafir olmayanlar İslam'ın şartı dışındaki İslam'ın şartından sonra gelen bütün ameller. Çünkü İslam'ın şartı olan bu dört zahiri amellerin dışındaki bütün zahiri ameller bu İslam'ın şartına göre daha az derecedir. Tamam mı? Evet. Böyle üçe böldük şimdi amelleri. Evet. Tamam mı? O zaman evet. e, tekrar bakayım en son o kısmı inşallah. Bunu anlamana, anlamazsan olmayacak. Hiçbir faydası olmayacak. İslamın şartı dışında terk ondan ameller küfür değil. Tamam, zahir ameller ha? Evet. Zahir ameller küfür değil. O zaman şimdi İslam şartı dışında olan ameller. en küfür olanları zikret bana. İcima en terk küfür olan ameller hangisi? Kalbi amellerin. Sefarar terk... arasında hiç bir ihtilaf yok. Tamam? Mı? Yok. He. Evet. Peki İcima e, terk edilmesinde, terk edilmesinin küfür olup olmamasında ihtilaflı mevzu hangisi? İslamın şartları. Peki dört, e, heh, Peki, e, terk edilmesi icma en küfür olmayan ameller hangisi? İslam'ın dört şartı dışında olan bütün ameller. İslam'ın amel. dört şartı dışında ve kalpli ameller dışındaki zahir ameller. Tamam mı? Evet. evet. Anladın mı böyle? Peki o zaman evet. şimdi evet. sana soru soruyorum. Ben ya selefe giren yeni bir insanım ya bir mürciyeyim ya da e, bu dini öğrenmek isteyen bir abamın vesaire. Şimdi sana soru soruyorum. Sen nasıl cevap vereceksin? Tam senin dersine oturuyorum. Tamam mı? Sen bir ders veriyorsun. İmanla anlatıyorsun. Diyorsun ki selefe göre iman kalbiyle, tasdik, dille, ekrar, azalarla amel. Bu da bana işgal oldu bir soru olarak. Aklıma bir soru geldi. Dersen sonra el kaldırdım. Dedim ki hocam bir soru sorabilir miyim? Dediniz ki buyur. Diyorsun Ben de diyorum ki hocam ben bu İslam'ı yeni öğrenen bir insanım. Sizin iman tarifinizi duydum. Allah razı olsun. Çok beğendim. Ama aklıma bir işgal geldi. Dediniz ki amel imandan cüzdür dediniz. Peki bir insan ameli terk ederse kafir mi olur? Şimdi bunu sana sordum, sen bana anlat şimdi. Eğer amelin terk, e, te, kasdın, kasdını, amelin terkide kasdını söyle, sana cevabını evet. vereyim. Bana ameli isimlendir. i̇simlendir ben de sana evet. hükmünü beyan edeyim. Evet. Tamam, mı? bak, bana ameli isimlendir. Ben i̇simlendir. sana hükmünü beyan edeyim. Çünkü evet. selefin icmasına göre, bak şimdi, kalbi kalbile tasdik terk edersen kafirsin. Selefin icmasına göre. Bak şimdi selefin icmasına göre, dille ikrarı e, e, da terk edersen kafirsin, selefin icmasına göre amelleri de terk edersen kafirsin. Neden selefin icmasına göre amelleri terk edersen kafirsin diyorum. Çünkü ben amel dediğim zaman, amel lafzının içine Allah'ı sevmek giriyor mu? Ha? Evet. Allah'tan korkmak giriyor mu? Evet. Namaz kılmak giriyor mu? Melekleri inanmak giriyor mu? Zekat vermek, ana baba iyilik giriyor mu? Bütün hepsi girmiyor mu? Evet. O zaman hangi baba yiğit, hangi el üstüne de muhalefet? Hangi sapık fırka gelecek diyecek ki siz amelin terkine niçin küfür diyorsunuz? Siz demiyor musunuz diyeceğiz amelin terkini. Amel dediğiniz zaman ne anlıyorsunuz? Anlatabiliyor muyum burayı? Evet, evet. Biz amel dediğimiz zaman bunu zahiri amelle mi kayıtladık ki biz? Siz diyorsunuz ki nasıl ameli imana sokarsınız? Bu işin işte meselesinin fık edilmemesi gereken nokta. Şey fık edemedikleri nokta. Şimdi bak yine başa dönüyorum. Tekrar soruyorum sana aynı. Bir yere geleceğim çünkü. Tekrar soruyorum. Hocam amelin terki küfür müdür? Sen a, amelin terki küfüründe kast, kastını söyle. Hı. Ne Hı. demek istedin? Çok güzel. Veya bana ameli isimlendir. Ameli isimlendir Hı. sana. Hı. Hı. Ben de sana hükmünü beyan edeyim. Hükmünü beyan edeyim. Hı. Tamam hocam. Mesela benim amelden kastım ben mesela ana baba iyiliği terk etsem. Bu küfür değil. İcmaen küfür değil çünkü küfürlü olduğuna hiçbir nas yok. Doğru mu? Evet. Peki. evet. Peki yok hocam ya benim e, ana baba iyilik değildi. Pardon şaşırdım. E, yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmaktı. Hayır küfür değil. Peki hocam e, namazı terk etsen. Bu selefte ihtilaf. İhtilaf. Peki senin, senin tercih ettiğin görüş ne? Küfür veya değil tamam onu beyan edersin o ayrılmıyor. Tamam Evet. Ama hocam yok benim e, mesela e, amelden kastım sevgi ameli yani Allah'a sevme ameli. Bu bu küfürdür. küfürdür. Tamam bak burayı fıkhe ettik. Geriye kalan yine anlaşılmayan küçük bir işgal nokta daha var. Önemli küçük yani küçükten kastım bir yer bu işgal olmuş insanlara. Peki ben zahiri amellerin bütününü terk edersem kalbi amellerin zahiri amellerin. Ha? Bu işte bak burada çok büyük bir işgal var. Anladın mı? Ve bunu maalesef ee, hemen hemen yanlış anlamayan kalmamış. Maalesef. Ya yani Nasıl öğrenilmiş ben anlamamış değilim. Bu da ayrı bir mevzu. Zahiri amellerinin terki icmaen küfür. Selefte bir tane o, o yapan olmamış. 50'den fazla selef alimimiz geçmiş 3 asır dahi içinde icmayı zikretmiştir. Zahiri amellerin terkin küfür olduğuna dair. Tamam mı? Bir insan İslam'ın şartıyla beraber bütün diğer zahiri amelleri terk etmiş bu insan kafir. Peki böyle bir insan bulabilir misin ahi? Hayatında hiç iyilik yapmamış zahiri. Zor. Tamam mı? Ha. Böyle bir insanın bulup bulunamaması o ayrı bir hükmü söylüyoruz. Böyle bir insanı ben e, bulunacağını da zannetmem. Kolay kolay. İlla adam anasına, babasına da olsa iyilik yapıyordur. Veya illaki ki e, ar yolda yürürken bir dilenciye para veriyordur. Tamam mı? Bu ayrı. Yani hiç zahiri amel işlememiş insan anlatabiliyor muyum? Hiç zahiri amel işlememiş insan ee, yani bulunabilir mi o ayrı bir. Orası, mesele, bizi orası ilgilendirmez. Olur ki bir tane çıktı. O zaman adam kafirdir. Ama bu, bu, bunu tahkik etmek, bunu karşı taraf hakkında ispat etmek imkansız. Tamam Nereden bileceksin? O onun Allahlar arasında. Allah onun hükmünü bilir. Ona göre ona muamele eder. O ayrı bir mevzu. Yoksa sen karşı tarafın zahir amellerinin bütününü terk edip edemediğini kim sanlayamaz? Tamam mı? Ama biz hükmü beyan ederiz. İlla öyle bir insan yok diye hükmü iptal edecek değiliz. Öyle bir insan olsun olmasın. bizi ilgilenirmez. Biz hükmü söylüyoruz. Tamam mı? Şimdi mesela diyelim ki sünnet Kur'an'ı neskeder mi ahi? Şimdi nesk diye bir şey var değil mi dinde? Evet. Kur'an sünneti neskeder mi? Eder. Sünnet Kur'an'ı eder değil mi? Hücret hücreti delil delili nesk edemez mi? Eder. Peki sünnet diyoruz ki sünnet Kur'an'ı nesk eder. Peki sünnetin Kur'an'dan herhangi bir ayetin nesk ettiğine dair bir tane örnek ver. Sabah kadar diyorsun evet. bulamazsın yok ki öyle bir örnek. Evet. E Peki yok diye anladın mı? Yani yok olmaması biz ilgilendirmiyor, biz usulü söyleriz, Usulüden deriz ki Sünnet Kur'an ne kadar ama örnek yok o ayrı bir mesele. Birisi çıkar meseleleri tahkik eder bir örnek bulur, ha bak o zaman e, usulük e, e, koltuğunu oturtturur. O yüzden bize böyle bir örneğin bulunup bulunmaması bizim mevzumuz değil, tamam mı? Bizim evet. mevzumuz, bak bizim mevzumuz, amelin imandan cüz olduğu. Ve bu amelden kastımız hem kalbi ameller hem de zahir amellerin bütünün terk küfürdür. Bu bir e, küfür olan boyutu. Bir de zahir amellerin bütününü kişi terk ederse küfürdür. Tamam? Cehfirdir o insan. Onun için cehalet özür değildir. İslam'a hiç girmemiştir. Bir Yahudi, Hristiyan hiç İslam'a girmemiştir. Eğer zahir amellerin bütününü... yani bu adam şahidet etti ve amelleri bildiği aradan ee, müddet geçti ve hiçbir zahir amel işlemiyor. Bir insan imana girme. Kafir olur bir insan. Direkt kafir olur. Anladın mı? Bunun cehaleti özür diye bir şey söz konusu değil. Çünkü burada cehalet ayrı mevzu. Burada cehalet diye bir şey söz konusu değil. Bu, me bu mevzu cehalete girmiyor. Maalesef zaten tekfir mevzusu falan. O zaten allak bullak mevzu. Anlatabiliyor muyum? Burada bu bunun cehaletle bir alakası yok. Daha adam şeye girmemiş yani. Anladın mı? Kafir ha Ama böyle bir insan var mı? Bir tane bulamazsın. Nereden bulacaksın? Senin en Müslümanım deyip de en fasık bildiğin amer, en fasık bildiğin insana bak mutlaka adam hayatında ne yapıyor? Küçük de olsa bir iki amel işliyor değil mi? Haftada bir de olsa, ayda bir de olsa ha? Evet. Bizim en fasık bildiğimiz sanatçı bile bir yolda giderken belki bir dilenciye sadaka veriyordur. Böyle bir insanın bulunmaması önemli değil. Mevzumuzla alakası alakası yok tamam mı? Biz hükmü söyleriz. Bir insan zahir amellerinin bütünü terk etse bu insan kafir. Ama böyle bir insan var mı ben bilmiyorum. Hiç görmedim hayatımda. Beni de ilgilendirmez. Aynı bu neye benzer? Sünnet Kur'an'ı nesk eder mi? Selefinliğinde eder. Örnek yok örnek. Bana ne? Beni örnek ilgilendirmez. Ben konulan usule inanırım. Allah Allah Resulü hüccet vermiştir. Kendi kitabı da hüccettir. Hüccet hücceti nesk Ama örnek bana örnekten. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Burası anlaşılsın, fıkh ve insanlara bunun dışında başka bir şeyler artık anlatılmasın. Çünkü böyle bir mezhep, böyle bir fırka yok İslam'da. Eğer ehli sünnet diyorsan bundan başka ehli sünnet yok. Bu cevaptan başka, yaptığımız cevaptan başka ehli sünnet yok. Böyle bir eli sünnet yok yani. eli sünnet bunda mücm' icma etmiştir yani. Tamam? İnşallah bundan sonra da bu İnşallah bundan sonra da bu anlaşılsın. Ya sübhanallah geçen bile ya. Yani Bundan bir müddet önce bir arkadaş bir yere davet etti. Elüsünetim e, yani bu, bu konuda mukhalif eden birisi var. Okumuş da yani e, yıllarca medreselerde okumuş. Yaşı büyük de falan. Adam imanı konuşacağız onunla. Yani oturduk 5 dakika konuştuk. Adam var ya bizi haklı ama bak adama hiç kızmıyorum. Bizi yanlış anlamış. 50 tane adam selefiyle oturmuş. Hepsi adama farklı anlatmış. Hepsi karma karışık anlatmış. Amelin imandan izole olup meselesi. Karma karışık anlatmışlar adamı. Adam haklı. Vallahi adamla konuşmamızın 20. dakikasında dedi ki eğer mevzu senin söylediğin gibi evet ben de bu, bu konuda selefiyim dedi adam. Ve bu adam ilk oturduğumuzda eşareyim diyen bir insandı. biliyor musun? Dönmüyoruz, selef fehmine dönmüyoruz. Hep boğazımı patlata patlata insanlara anlattığım şey. Ne zaman ki biz Kur'an ve sünnete sarılalım dedik işte delaletin başlangıç noktası burası oldu. İnsanları saptırma noktamız burası oldu. Sonra bizim bidatlarımız yok zannediyoruz. Var işte ahi. Sen Kur'an sünnet deyip ortada bırakırsan var bidatın. Bin tane bidatın olur ama farkına varamazsın. Farkına varamadığın zamanda tabii ki bidatım yok dersin haklı olarak. Ama bidatın olduğunun farkına varman için tamam mı? Farkına varman için bidatının olduğunu farkına varman lazım. Yani biraz şey bir cümle oldu ama. Yani buradan ne kastediyorum ben? Bir insan bidatı olduğunu bilmezse tabii ki bidatım yok diyecek. Biz ne ki Kur'an sünnet deyip ortada bıraktık olmuyor işte ahir. Kur'an sünnet ol dediğin zaman dünya kadar şeyi eksik bırakıyorsun. Sen bırakmadığını zannediyorsun eksik. Şuna şu kavli izafe etmiyoruz. Kur'an sünneti selefin fehmi üzerine anlamak. Selef alimlerinin kavlinin dışına çıkmamak. Elinde bin tane delilin olsa o selef on, bin deliline muhalefet ediyorsa o bin delili terk edip selefe almak. Buna delili terk etmek denmez aslında. Aslında delile yapışmak denir ona. Tamam mı? Çünkü sen, sen yeni bir şaz kavili çıkaramazsın. İbni Teymiye'nin hatta İmam Ahmet'in dediği gibi kim herhangi bir nasıl selefin anlamadığı gibi anlarsa o merduptur. İstediği kadar delili olsun elinde. O onu delil zanneder. Halbuki o delil değildir. O yüzden biz Kur'an sünneti selefin fehmi üzerine anlamak ismini koyacağız buna. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani şeyhlerimizin, hocalarımızın, alimlerimizin kavili dışına çıkamayız. Bak icmadan bahsediyorum. Selefin fehminin ge genelinden bahsediyorum. Herhangi bir Selefinin tek fehminden değil. Birisi namazın terkine küfür anlamış, birisi o, o anlamış. Bundan bahsetmiyorum. Birisi kan abdesti bozar mı, birisi bozma ondan bahsetmiyorum. Bunlar Selefin fehmi denmez. Selefinin fehmi denir. Yani bir tane Selefinin fehmi. Herkesin fehmi kendini bağlar. O ayrı. Anladın mı? Ama Selefin icma ettiği, ortak karara bağladığı meselelerde usulde mukarrar kılınmış meselelerin dışına çıkamazsın. i̇mam Ahmed'in dediği gibi İbn-i İbn Recep'ül Hanbeli'nin kendisinden zikrettiği gibi İmam Ahmed ne diyor? Senin bir meselede imamın yoksa onu terk et. Yok benim delilim var. Yok sen kimsin delilden anlıyorsun? Delili okumak, delili anlamak olsaydı Delili okumak, delili anlamak olsaydı Bu mutezileler, bu e, mür, e, mürciler veya bu eşhaleler en büyük alim olurdu. Kütüb Tisayı, kütüb-i te ezberleyen bir selef olmayan alim görüyoruz. Yani nasıl bilmek önemli değil. Nasıl fıkh etmek önemli. Nasıl fıkh etmek için de ilk ilke dönmek zorundasın. Hayırlı döneme dönmek zorundasın ve o hayırlı dönemin takip ettiği imamların izinde izinde gitmek zorundasın. Anlayamazsın, anlayamazsın, anlayamazsın. Bugün hala selefiyim deyip de insanlar arasında Allah'ın dünya semasına inmesini Allah bunla karma karışık anlayan insanlar var. Tabii ki bu insanlar bize müşebbihe edecek. Müşebbihe demelerinde haklılık payı var. Her ne kadar yani her ne kadar bize zulm diyorlarsa da hiç haklı payı yok diyemiyoruz. Ben diyemiyorum. Çünkü karşılaştığım zaman şaşırıyorum. Adam öyle bir anlatmış ki Sanki Allah aşağı şeye geliyor. Yani bu bizim gördüğümüz yıldızlar var ya ha oralara inmiş. Zatı oralarda hulül etmiş. Böyle anlıyor. Böyle anlıyor artık insanlar. Anlatamıyoruz. Akideyi anlatmamış. Selefin fehmine dönmediği müddetçe anlayamazsın. Anlatabiliyor muyum? Selefin kavlini de burası da ayrı bir önem. Adama diyoruz ki Selefin kavlini dön, hemen alıyor evine kaynak kitapları dolduruyor. İşte i̇mam ahmed'in Ahmet'in şeyini e, İbni Kudame'nin muhdesini yok şunu şunu Selefin kitaplarını da anlamak için günümüz Selefe'ye inmeye ihtiyacın var. Tamam. Günümüz selefine ihtiyacın var. Nebi Saselem boşuna Ce Cebrail Aleyhisselam'la e, birçok kez tekrar etmiyordu Kur'an'ı. Cebrail Aleyhisselam onu bırakıp da gidebilirdi. Na, Nebi Saselem'in naslar açık, öğren. dil böyle işte. Ramazan'da da oturuyorlardı vesaire tekrar ediyorlardı. Elden ele gelmiştir bu ilim. Elden ele almak zorundasın. Geçmiş selefi de günümüz selefle anlayabilirsin. Mesela mutfakun aleyh dediğimizde selef aleminin bir kısmına göre mutfakun aleyh bu kadar müslümdür. Bazı kitapta Muhtefak'ın Aleyh'ten Bukhari Müslüm ve Ahmet İbni Hanbel kastediyor. Ama sen o kitabı okusan dersin ki ya bundan kastı Bukhari Müslüm, halbuki o Ahmet İbni Hanbel'i de kastediyor. Yani Selef'in lafızlarda kastları kasıtları var, onları da iyi anlamamız lazım. Adam diyor ki, çıkıyor tekfirci, bak diyor, Ebu Hasan Basri böyle dedi, görüyor musun? O da tekfir ediyor. E, Bir çıkıyor, bak görüyor musun? Ahmet Hanbel böyle dedi. Bak diyor i̇bn Kesir böyle. Hiçbir anlamıyor ki. Ya sen daha kendi normal Türkçe evindeki kitapları anlayamıyorsun. Sen kimsin? Selef'in eski kavlini kendi başına tahril ederek anlayacaksın sen. Ondan sonra birisi çıkıyor bak diyor Selef'ten kaviller var. Kıyasını inkarına dair. Birisi çıkıyor bak Selef'ten kaviller var. Ahmet İbni Hanbel demiş kim icmayı inkar ederse ee, yalan söylemiştir. Demek ki İm Ahmet i̇bn Hanbel icmayı kabul etmiyor. E, anlamıyorlar ki. Nasıl yapacağız? Yani Ahmet bin Hanbel ben e, e, kim icma inkâr iddia ederse yalan söylemiştir. Bir lafısında böyle söyleyecek. Başka yerde 50 mevzuda icma zikredecek. Nasıl bu? Ha, demek senin anladığın gibi değilmiş. Hangi cesaretle sen selef kabine tek başına dönüyorsun ve hiç günümüzdeki alimlere dönme ihtiyacı duymadan Kendin meseleleri tahrir edip onların mesele onların sözlerinden hüküm çıkarıyorsun bunu da ümmetin ortasına koyuyorsun selefin akidesi budur diye işte Sebni, İbn İbn Teymiyye diyor ki bu diyor dalaletin usulüdür. Nedir dalaletin usulü? Selefin e, naslardan bir şey anlayarak selefin icması budur demen. Sen bunu böyle yapamazsın. Tabiri caizse geçmiş selefi anlamak için Useymi'ni anlaman lazım. Geçmiş selefi anlaman için binbazı alman anlaman lazım. Erbani'yi anlaman lazım. Şeyh Muhammed'i anlaman lazım. Şeyh Fali'e elfez anlaman lazım. Çünkü çünkü bu Allah kaderde bunu böyle yazmıştır. Allah kaderde bunu böyle yazmıştır. İnsanlar ilmi elden ele alır. Neden? Çünkü geçmişi biliyoruz, değil mi? Geçmişten gelen nakiller var. Herkes birbirinin elinden almış. Herkes birbirinin elinden almış ilmi. Kimse kafasına göre naslara inip evlerini kaynak kitaplarla doldurup ne doğru düzgün bir hafızlık var, ne Arapça var, ne Arap dili edebiyatına hakimlik var. Ne selefin, fehmini alimlerin dizinin dibinde okumuşsun. Ne naslara hakimiyetin var. Ne Arap şiirine muttalisin. i̇bn Abbas tefsir şartlarından bir tanesinin Arap şiirine muttali olmasını söylüyor ya. Sen buna şiir deyip geçersin ama. Halbuki o işin şiir noktası değildir. Arap dili edebiyatının fık edilme noktasıdır. Sen basit ilminle kendini deve görürsen imam olursun bu ümmete tabii. Sonra o hadisin dahi altına girersin farkına değil. İşte ne? Alimler gider. Allah ilmi almaz. Ver. İlmi kabz ederek almaz. Cahilleri